Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Doğan Hızan. Hoş geldiniz Doğan Hoş Bey. <gülüyor> Biz e, bu bir haftada <gülüyor> Açık Radyo'da oldukça sohbet ettik aslında. E, bu Doğan Bey'le ikinci programımız. E, bu programda biraz e, geçen e, hafta şeyden bahsetmiştik, günümüz edebiyatından biraz geriye gidelim demiştik ama... ...biraz e, eleştiriyi hiç konuşmadık aslında. Evet. Yani Türkiye'de eskiden beri hep eleştirilen bir şey aslında eleştiri. Eleştirinin yokluğu ya da eleştirinin yani tam bir eleştirel ortamın olmaması eskiden beri. Bugün mesela siz ne düşünüyorsunuz? Bugün de genç eleştirmenler var. Ayrıca genç eleştiri çizgisi akımı da var. Aslında eleştirinin olmaması şuradan kaynaklanıyor. Nasıl okumalıyoruz derken bizde eleştiri yok da bir söylenti bence doğru değil. Hı hı. Üniversitelerde çalışmalar yapılıyor. Araştırmalar yapılıyor. Yazarların anmalarında çok güzel tebliğler veriliyor. E bunların hepsi. Ama bunların hepsi belli kitaplaşamıyor. Hı hı. Hepsi belli bir dergide toplanamıyor. Bence bir eleştiri dergisi Sadece bir ödül istiyor. bile yok Doğan Bey Hayır, yani evet. bir eleştiri ödülü verilmiyor mesela verilmiyor Türkiye'de. çünkü yani bir tabii, teşvik için tabii aslında eleştirmenleri de şöyle bir kaderleri vardır överlerse İyiler. çok beğenilir <gülüyor> evet. övemezlerse ilk laf ya bizde zaten eleştiri yok derler evet. eleştirinin olmaması en büyük tehlike şurada Seval. yazar kendini eleştirmeni oluyor evet Evet çok manipüle ediyor yani herkes. Ve o zaman da onu dengeleyecek tahtara eşitleyecek bir şey olmadı mı o zaman da işte eleştirinin işlevi yok edilmeye çalışıyor. Bütün sorun burada bence. Bir Mesela bir yazı anlatıyor kendi kitabını işte şöyledir bunu yaptım onu yaptım diye. Bir eleştirmenle çıkıp da hepsi, yok onu yapmadı bunu yapmadı demiyor. Çünkü muhabirler sanata yapılan şeylerde çoğunlukla gazete dünyasındaki adlarda yazarla konuşmayı tercih ediyor. Çünkü yazarla fotoğraf çekiliyor. Yazar kitabı çıkmış okunuyor. Evet söyleşi daha çok. Söyleşi yapı ama eleştirmeni ve söyleşi yapsa bir üniversitede öğretim üyesi ya da kendi köşesinde güzel kitaplar yazmış, önemli kitaplar yazmış biri işte ben burada medyayı istiyorum Evet ama siz mesela eskiden beri akademiyle daha iç içe birisiniz aslında. Evet, Çünkü evet. sonuçta hani kültür sanat dünyasında o şey son bir beş yıldır falan kırıldı bence. Evet. Dışarının akademiye, basının akademiye daha yaklaşması ama siz hep öyleydiniz evet. yani Hem baştan doğru, beri. Doğru doğru evet, ben o, o dengeyi eleştiri Hı -hı. Adına önemli gördüğüm için hep bunu kurmaya çalıştım. Evet o köprü görevi de aslında belki sizden sonraki yeni kuşak ne diyelim e, basın mensuplarına da aslında biraz ilham vericidir. Biraz evet. Onlar oldu. da bazıları gerçekten şey yapıyor. Ama dediğin gibi eleştiri ödülü yok. Evet hala yok. Bu Biz, bence çok büyük bir eksiklik. E, evet. Bir yok. de geçen mesela şey için konuşmuştuk. Türkiye'de Verilen edebiyat ödülleri de hep erkek yazarlar için. Yani bir kadın yazar için bir ödül yok. Bir tane işte Duygu, Duygu asana, asana var. Ama var. o da hani aslında bir edebiyatçıdan çok e, basın yani gazeteci. Bir edebiyatçıdan çok bir düşüncenin bir kadın, Hı -hı. öncü kadının adına verilen Evet aslında ne bileyim benim de daha önce de hep konuştuğumuz, üzerine durduğumuz bir şey bu. Ne bileyim Sevgi Soysal için, Leyla Erbil için, Adalet Ağolu için çok rahatlıkla bir ödül verilebilir. Tabii. Bu da hem yeni kuşak kadın yazarları keşfet Yani hem keşfetmek hem de teşvik etmek Efendim, için. şöyle oldu. Şimdi Leyla Erbil Füsun Akatlı için evet. olsa da Füsun Akatlı'nın kızı da bir doğuş üniversitesinde çalışıyordu. Füsun Akatlı için bir ödül yaptık. Hı hı. Ama Ve o ödülü de Leyla Erbil'e verdik. Ne güzel. Çok iyi oldu. Ama sonra ödül yaşamadı. Ya. Bir de Ödüllerin şöyle bir yanı var Sabahcığım. Ödül kuruluyor. Hı hı. Aile biraz ilgileniyor. Evet. Ama bunun dışında o ödülü destekleyecek herhangi bir sponsor herhangi bir kurum olmadığı için bitiyor. tane ödüller ben sana. Nevzat Üstün ödülü vardı. Ee, i̇şte yani parası olan bir şairimizdi Nevzat Üstün bir iki kere verildi, ondan sonra bitti. Kayıp şairler diye bir dizi yaptı İş Bankası, orada da bize kim seçmeler falan oldu. ama ödül devam etmedi. Tiyatrodan da böyle ayrıca Ulvi ödülü oldu devam etmedi. Mehmet Fat ödülü evet, devam etmedi. Devam etmedi. Bunların mümkün değil. Ailenin desteğiyle verilen bir ödül tek Behçet, Behçet Necati gel ödülü. Evet o yıllarda. Bu yıl da işte dileriz devam etsin. 40. yıl diyor. Ya ne diyordu. kadar güzel. 40. yıl ama hakikaten iki kız kardeş. Tabi evvelde hanım da bu ödül için canla başla çalıştılar. Ödül de saygın bir ödüldü. Aileden diğer de Darüşşifakaya biraz bırakıldığı için bir. Said Fahik Said Fahik yıllardır Faik ödülü yaşaymış. var. Yıllardır veriliyor. Haldun, bir, ya, Haldun yani. Taner tabii veriliyor. Haldun Taner de milliyet üstlendiği için devam ediyor. Milliyet yazar olduğu için. Sonradan ailenin desteğiyle kurulan Atlihan ödülü var Hı -hı. romanda. Evet. Diğer de yani başka şimdi bir çeviri ödülü kurdu İKSV. Evet. ve Said Alman ödülü. Bu sene töreni yapılacak. E, 6 Şubat'ta bir bir de ilk çeviri ödülü. yani o da bir çeviri ödülü etmek bir için. kere için şeye verdik. Ahmet Cemal adına bir ödül hı hı. verdik. O da bizim Almanca evet. bölümündeydi. 10 kitapları değerlendiriyordu. Tabii ki bir de tabii bu kadar ödülleri falan şunları söylüyoruz. Bir mesele de var. Hala halledilmeyen bu mirasçı meselesi. Evet. Kalıyor. Birçok kitap yayınlanamıyor. Çünkü mirasçısı bulunmuyor. Yahut o kadar çok ya. mirasçı kalıyor ki o telifi ödemek mümkün diye bir yayın evinin ve çıkmıyor. Ya. Yani birçok yayın var. Ahmet Cemal'in de çok akrabası çıkmış. Şimdi onu da bir Telif temize mesela. çıkması lazım telifte. E, Abdülakşin Asihisar öyle. Ya o çok üzücü. Yıllardır yani, yani inanamıyor. Abdülakşin Asihisar gibi bir yazar. Ama ben onun için değil mi Seval? Hı -hı. Bir plak için, bir operat için istenilen şey 8-10 kişi varsa inan ki Michael Jackson satsa o kadar para evet, getirmez. Evet. Yani gerçek değil. Onun da bir hukuk şekilde halledilmesi lazım. Peki bu edebiyat tartışmaları mesela eskiden daha olan bir şey yani birçok kavramlar üzerine tartışıyorlar ne bileyim roman tartışmaları var, şiir üzerine özellikle ikinci yeni üzerine çok tartışmalar var. Hani bugün de aslında o ilk programda konuştuğumuz için devinen ve sürekli dönüşen bir edebiyat var fakat bir şey yok, polemik yok. Hayır. Evet. Mesela bunu siz ki polemik de çok velut ve yani yazarları, şairleri çok besleyen bir şey aslında. Yani bunu siz yani neye bağlıyorsunuz ya da neden? ya da bu hep böyle değildi herhalde Türkiye'de. Değil de şimdi polemik bir süslü bir tür bence. Evet. Yani bileceksin ama o bilgini de iyi bir şekilde savunacaksın. Bir nevi satlanç gibi karşısındakini o polemikte de polemikte de yeneceksin. Evet. Şimdi bütün basın konuşmaları her şeyde kabalaştığı için evet, kabala. o polemiğin inceliği kabla. İnce bir şeydir yani. Bütün edebiyat dünyası. Şimdi edebiyat dünyası öyle polemik yok. Yani öyle bir polemik olacak ya temel bir şey olacak de. işte herkese katılacak da. Evet. Öyle bir Durum yok. Herkes düşüncesini söylüyor. Başka bütün gazetede bile okura mektuplar vardır, değil mi? Okuldan gelen mektuplar, eleştiriler, polemik y yol açar onlar. Onlar da yok. Çünkü Batı'daki dergileri görüyorsun, yarım sayfa önemli bir şey söylüyor, cevaplar filan veriyor. Bizde bir cevap versen 200 sayfa ancak yazarım diyor. Yani bir tasarruf şeyisi. Ne yazık ki insanlar gazetede yazmayınca, dergide yazmayınca tasarruf meselesini halledemiyorlar. Evet, doğru. Şimdi buradan devam edeceğiz ama yine bir ara verelim isterseniz. E, siz yani e, şu aralar Zeki Müren plaklarıyla ilgilendiğinizi söylemiştiniz. Evet, Hasan Saltık e, bana prodüktörlük işini <gülüyor> verdi. <gülüyor> verdi. <gülüyor> zekimeni çünkü kendisini tanıdım. Evet. Birkaç yürüde bulundum. Beraber. Hürriyet'in. Ben jürileri. evinizde görmüştüm imzalı plakları evet. da vardı. Hürriyet işte. de jürisinde de bulundum onunla beraber. Tabii müthiş zeki bir insan, müthiş de disiplinli bir insan, acımasız eleştiriler yapabilen bir adam. Meslek yaşamında da normalde de. Ama hiçbir şeye de karışmayan bir adam. Aslında bir şeyi anlatır, bir kitap çıktı şimdi Radik İçin'in için. Çok yani mesleğe saygılı olmak, provozum olmak. Antalya'daydık. Antalya'da bir toplantıya gitmiştim ben Hürriyet adına. O da orada kalıyordu. O zaman motelde buluşuyorduk. Derya Motel diye motelde. Bir ay sonra bir aylık bir konser dizisi vardı İzmir'de. Fuara gidecekti. Yahu Dondurma yemez adam. Soğuk bir şey etmez. boyna ıhlamur içerdi. Gece gündüz. Akşamüstü gittiğimde de akşamüstü dertlenir. Bir böyle uzun hava okur, bir şey okur. Bir 10-15 dakika baş başayken biz akşamüstlerini ben de sevmem dedim. Ne korkunç günlerdir falan dedi. Şimdi çalışmasını okuyorsun. Şöyle bir şey. Gece konseri veriyor. ...kaydı aldırıyor. Konserden sonra evine gidiyor. O kaydı dinliyor... ...Savay. Sazlar ve ben acaba... ...ne hata yaptım diye. Düzeltiyor, ertesi günü... ...onu şey yapıyor. Tekrar. Yani bir profesyonel Hı. olmak üzere. Böylece... ...ben de ilgili ...şimdi bakıyorum da müzik şeylerine... ...ben de radyo evine gidip... O, ...öğrenmek için işte... Cüneyt Orhon Hüsnü Anıl'la çalışırdım. Bize de gelip zaman zaman şarkıların nasıl okunması gerektiğini Feymi Tokay evet, öyle öyle evet. öğretirdi. Evet. O zaman madem bu kadar Zeki Müren'i hem yad etmiş olduk, siz de Zeki Müren'in radyo kayıtlarıyla bayağı bir şu aralar. Evet. Zeki Müren'in radyo kayıtlarından çalalım o zaman bugün. Ve sevgili dinleyicilerim, renkli şemsiyeler, allı morlu feraceler devri, aralarında da kaytan bıyıklı, altın köstekli bir katip ve o devrin aşklarını ifade eden eski fakat tazeliğinden hiçbir şey kaybetmeyen bir İstanbul türküsünü okuyorum. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. <Gülüyor> Dara giderken aldı da bir yağmur Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur Katibimin setresi uzun, eteği çamur Katibimin setresi uzun, eteği çamur Kâtip uykudan uyanmış gözleri mahmur Kâtip uykudan uyanmış gözleri mahmur Kâtip benim, ben kâtibin elne karışır Kâtibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır Kâtip benim, ben kâtibin elne karışır tebime kolalı da gömlek ne güzel yaraşı. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum Üsküdar'a giderken bir mendil buldum Mendilimin içine lokum doldurdum Mendilimin içine lokum doldurdum Katibimi arar iken yanımda buldum katibimi arar iken yanımda buldum katip benim ben katibin elne karışır Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır Katip benim ben katibim el karışır Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında konuğumuz Doğanız'dan. E, Doğan Bey Doğan Bey'le en son e, Zeki Müren'den bahsederek e, programın ilk yarısını bitirmiştik. E, şimdi biraz e, işte polemiklerden, e, edebiyat eleştirisinden bahsettik. E, bir de edebiyat tarihinden bahsedelim. Aslında bu da sizin çok önemsediğiniz bir şey. Evet, e, çok bu. doğru. Edebiyat tarihleri yazılmıyor Seval. Maalesef, <gülüyor> evet eski kuşak kadar çalışmaya tahammül eden eski kuşak kadar kuşatıcı bir edebiyata emek veren insanlar yok. Şimdi bakıyorsun hala Behçet Necatigil'in isimler evet. eserler sözlüğü evet. hala mürajat evet. eden bir şey. E bir yandan da Edebiyat tarihi diyorsun. Geçenlerde bakıyorum, yeni baskısı yapıldı Vassim Mahir Koca Türkün. Ya da güzel bence kitabı. Ondan evvel işte bu sibel şu sivetim, bu tevif gönen say var, şu var. Ağaçsırıleven. Ağaçsırıleven Levent var. Banarlı. Evet, son Mustafa kuşakta Niyat işte Ozan. bizim Kültür İnci Engin'ün. Ha İnci Hanımın yaptırdı. Zeynep Kerbam ne yapıyorlar? Diğer tek tek ve edebiyat tarihi var. Ama Şimdi edebiyat tarihinde artık tek kişi tarafından yazılmasının zorluğunu ve tabii ki bazı eksiklerini de düşünüyorum. Bazı edebiyat tarihleri falan yapıyorlar ki şimdi herkes bir alanı yazıyor. Beş altı kişiyi yazıyor. Ondan sonra bir redaktör de onun sadece evet. bağlantılarını kontrol ediyor. Çünkü birisi diyelim ki tanzimat edebiyatı olsun bana. Evet genelde öyle yapıyorlar artık. E, evet. Yani birisi fecrati, diğeri başka bir şey. Ama bir insan oturup böyle şey yaptı mı o biraz artık bugünün ayrıntıya inen sistemine aykırı geliyor bana. Evet bir de bugün yani artık her şey YouTube'dan izlenebiliyor. Yani yazarların söyleşilerini, şairlerin söyleşilerini tabii, tabii. anında ya da sonrasında açıp görebiliyoruz. Bu da aslında yani bugünü yazmak açısından da çok kolaylaştıran bir şey aslında. Çok. Yani o bilgiye ulaşmak kolay bir şey Herhalde. artık. Herhalde. Şimdi başka şeye bakıyorum da bu TRT şimdi yayını açtı. Aa, arşiv, bütün arşivi açtım. açtı. Açtı. E, e, kitabını da çıkardım ben de işte kendi Hı. yaptığım konuşmaların. Baktım ki Cemal Süreyya ile ben konuşmuşum. Ben bile unuttum yani. İlhan Berk ile konuşmuşum. E, Oğuz Atay ile ah. bunlar konuşma yapılmış. O zamandan bunlar da belge olarak kalıyor. Şimdi bu tür pek konuşmalar da yok. Evet. Ama e, bazı konuşmalar ve bu tür programlar ...yapma hazırlığı var bende. Evet, e ben de onu soracaktım aslında... ...programın sonuna doğru gelirken... E, ...sizin 2019 planlarınız... ...nelerdir, neler yapacaksınız... ...ne gibi Sö projeleriniz var? Söyleyeyim, 2019'da... ...bir kere baskısı bitmiş... Bayağı ...tükenmiş kitap kitaplarımı... Var. ...yeniden gözden geçiriyorum. Hı -hı. Bir tanesi de... E, ...deneme... ...eleştiri üzerine... ...bir... Kitap var tamamlanmayı bekliyor. Onun dışında da tek şiirler yaptığım çalışmalar vardı. 8-10 tek şiir üzerinden bir şairi anlatacak kitapları hazırlıyorum. Bir de benim için hazırlanan kitaplar var. Bir docent arkadaşımız Düzce Üniversitesi Uluğa. Doçent orada ben ve eleştiri anlaşmamızdan bir kitap hazırlıyor. Hı hı. Bir de yapı kredize, bir de İstanbul üzerine bir kitabım çıkacak. Var. Hı hı. çıkacak. İstanbul yapmıştı. İstanbul yazılarınızın. Hayır, Çağlayan Çeki benle İstanbul elektif konuşma yapmıştı. Hı hı. Bir söz yani şey söyleşi üzerinde. Söyleşi, bir bir ve fotoğraflar. Evet. Güzel. Şimdi bir de. E, yapı krediyenleri bir şey hazırlıyor. 50-60-70 kitaplar yaptılar ya. Evet. O zamanki okuduklarım, o zamanki çalıştıklarım, o zaman dinlediklerim. Böyle bir şey yapılıyor. Bir de kendimin tabii yapacağı e, başka bir şey. Eleştiriminin ve denemencilerin üzerine bir kitap. Çok güzel olur. Türkiye'de. Yani bir sözlük gibi bir şey mi düşünüyorsunuz yoksa? Bir e, sözlük ve ...yorum da için olabilir Hı -hı. bir şeyler yani yapmak genel, istiyorum. Evet, yani, bu, evet, yıllardır sizinle de, de, konuştuğumuz de, şeylerden de, biri deneme evet, de denemeyle ilgili. Yani çünkü onlar kimse yapmıyor. Evet, maalesef çok az. Ee, peki en son bir de e, yıllardır herkesin e, merak ettiği bir şey var. Ben onu sorayım. Duanınızdan anılarını yazacak mı? <gülüyor> Ona zaman olacak. Şimdi bu bizde çıkan kitap sanatta... Damlaları yazıyorum. Evet. Şimdi... Anıları öyle bir hayatım oldu ki... Evet. Bir sürü insanın özel hayatında bulundum. Evet. Onların tanığı oldum. Onların tevdi bana tevdi ettikleri sırları var. Yazılı ve sözlü. Bunları ben anlatmak istemiyorum. Yazmak da istemiyorum. Nuri Çolakoğlu'nun bazen benimle dalga geçtiği var. Bunları yaz diyor. Yok yazamam Nuri diyorum. Evet abi sen artık yazamadıklarında meşhursun diye. Dalga geçiyor <gülüyor> benle. Yani yazsam çok enteresan bir şey olur Aynı ama. bir Edebiyat tarihi gibi olur aslında. Evet işte burada biraz onları yapıyorum. Edebiyat tarihi yazdım. Evet. O, o da kitap olacak. Çok güzel olur. Evet. Hatırlamak diye. Mesela... Bir aralar portreler yazmak istiyordunuz mesela. Evet, evet. Şimdi portreler bak, yazılabilir. Hatırlamakta şeyi yazdım mesela. Şimdi Hece bir... Ömer Seyfettin Özel Sazıçkası <gülüyor> yıllarını evet. falan diye. 50. yılında Ömer Seyfettinin 50. yılı dedi galiba. <gülüyor> Bizim edebiyat dergisinde Tahir Langu'ya o zaman da şey çıkmıştı. Bir ülkücü yazarın romanı. Evet. Nereden nereye bir de dil geliyor değil mi? Evet. Ülkücü. Roman. Ülkücü kavramı. vardı. Kavramı o. Yazarın romanı. Evet. Onun için biz de ona bir özel sayı yaptırmak istedik. Onu anlattım. hocayı getirmiyor getirmiyor dergi çıkmayacak. Eve telgraf gönderdim. Tayralar diye. verdim diye. Verdi. <gülüyor> Dedi ki yahu kaynanan bayıldı. Çünkü o günde meğer eşiyle kızları Uludağ'a tatile gitmişler. Bir şey mi? <gülüyor> Onları yazıyorum. Tabi Onların da sonunda şunu yapıyorum mesela anlatıyorum ani filan. Bunu yazdım. Yazılımın amacını tekrarlayayım diyorum. Yineleyelim mi? Burada da bu sözünü ettiğim yazarın şu şu kitapları şuradan yayınlanmıştır. Onları okuyun evet, diyorum. Evet, önemli olan da o. Çok teşekkür ederiz. Doğan Rica de. ederim. Sağ olun. Ee, burada sizinle olmak çok güzeldi. Teşekkürler. Yıllar sonra bir konuşma yaptık işte senden. Evet. Yıllar sonra yaptık. Evet, yeniden görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.